Ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyodasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Doğum Erdemacı. destek için dostumuz ve dinleyicimiz Sabahat Gökçen Yılmaz'a da teşekkür ederiz. Yücel Sönmez bugün bizimle beraber değil. Önümüzdeki haftalarda olmasını umuyoruz. Ona da buradan bir günaydın diyelim. Evet ve başlayalım. Yani öncelikle bir tam doğrudan doğruya iklimle ilgili olmakla beraber önemli, acil bir haber sayabileceğimiz Maçka Parkı bir var. İstanbul'da Maçka Parkı'nın doğal dokusunu flora ve faunasını te tehdit eden tünel inşaatı bir yıl aradan sonra dün yeniden başlamış. Cumhuriyet Gazetesi etraflıca bunun üzerinde durma fırsatı buluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Bahçe Levaz'ın tünel projesi kapsamında Maçka Demokrasi Parkı'nda 199 ağaç sökülmeye başlandı diye haberlerde geliyor. Evet ve yani... büyük bölümü alüminyum plakalarla kapatılmıştı bu maçka demokrasi parkı adı da. Ağaç sökme işlemleri başladı. Fotoğraf da var. Sökülürken ve bir böyle çok modern üstelik de yeşil görünümü yeşile boyanmış. Taşıma araçlarına yükleniyor. Nereye gidiyor bilmiyoruz ama... Adres göstermişler. 199 ağaçtan 85'i Sarıyer'deki Mehmet Akif Ersoy Park'ına... ...park dışında kalan 114 ağaç ise... ...sökülerek farklı bölgeleri nakledilecek diye... ...NTV'nin internet sitesinde bilgi verilmiş. Farklı bölgeler bir adres göstermek olmuyor aslında. Yok. Evet, maalesef. Olmuyor. Yani şeyde... Maçka Parkı hepimizin platformundan yapılan bir açıklama var. <gülüyor> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin park projeden etkilenmeyecek sözüyle yalan söylediği vurgulanmış. Ve şöyle deniyor yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bölgeyi üst geçitlerle, tünel giriş çıkış yollarıyla katlı geçişlerle nasıl bir beton yol kaosuna çevireceğini gerçek dışı görsellerle saklamaya çalışıyor. Dolmabahçe civarındaki yollara bağlanan tüm bağlantı yolları parkı hançerleyerek geçecek. Tünel projesinin Maçka Parkı'na ve bölgeye vereceği zarar açık. Halka sormadan dava süreci devam etmesine rağmen başlatılan bu çalışmalar hukuksuzdur diyorlar. Sputnik'in internet sitesinde Maçka Parkı'nda ağaçların Yapılacak yol için sökülerek bir başka bölgeye dikilmesi halkın bir kesimi ve iktidar arasında polemiğe neden oldu diye verilmiş bu haber. Çevre sorunları ile ilgili daha doğrusu çevre sorunları ile şehir planlamacılar arasındaki ilişkiyi Zafer Arap kirliği ile Seyri Sabah'a değerlendiren Ee, şehir plancısı Akif Burak Atlar kendisi aynı zamanda bizim de programcımız Sarhoş Atlar Zamanı adlı programın yapımcısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin nezaketen de olsa şehir plancılarına danışmadığını belirtmiş. Böyle bir durum söz konusuymuş ağaç kesimlerinin ciddiyetini küçültemezsiniz demiş yapılanların faturasını çocuklarımız ödeyecek diye de belirtmiş. Karın... Yani şimdi çok acayip durumlar var aslında şikayetler üzerine projenin imar planı değiştirilmişti işte. Ve parktan başka bir noktaya alınmıştı giriş, e, cünelin girişi. Ama ağaçlar yine sökülüp yeniden dikilecek denmişti. Son plan değişikliği park kurtuldu diye e, algılanmış. Ama Maçka Parkı hepimizin adlı inisiyatif girişimli yani aktivistler yeni plan hem itirazları boşa düşürmek hem de tepkileri absorbe etmek, em, e, emmek için böyle bir yalan söylediğini söylüyorlar. Yeni plan yaptık ve tünelin çıkış noktasını bağlantı ve ring yoluyla park hala büyük tehdit altında diyor. Evet, Akif Burakatlar da bu durumun ilk olmadığını söylemiş. Maçka Park'ında ilk kez karşılaştığımız durumun ilk ilk kez karşılaştığımız bir durum değil demiş Maçka Parkı'ndaki ortaya çıkan durum. Kabataş inşaatı için de parklar parkların şantiyə olmasını Hatırlatmış Metro şantiyeleri için Atatürk metro sanayi durağında orman alanının önemli bir bölümünün şantiye sahası olduğunu yine aynı şekilde hatırlatmış. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçmişte yaptığı tüm uygulamalar bugün yaptıklarına ve söylediklerine şüpheyle yaklaşılmasını sağlıyor diye de eklemiş. Evet bu şüphe de haksız ve şeysiz sayılmaz. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tünel çalışmalarında yeşil alan kaybı olmayacak. Çalışmalar kapsamında hiçbir ağaç zarar görmeyecek. Ağaçlar <gülüyor> dikkatli seçilmiş bir kelime, özenle seçilmiş bir kelimeyle, özenle başka alanlara nakledilecek. Yazan bir bilgilendirme broşürü de dağıtmıştı bu da T24'ten bir haber. Ama şey... Hmm, Mesela başka yerlere diyerek son derece muğlak ağaçların akıbetinin ne olduğunu takip etmeye imkan vermeyecek bir açıklama var. Evet. Her şey bir yana sadece bu son şey bile ağaçların başka yere nakledileceği açıklaması bile şüphe e, uyandırıcı bir şey. Maalesef e, doğanın tamamen şey görülmesinin bir e, kaynak meta olarak görülmesinin. Tipik örneklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyada da böyle aslında yani daha doğrusu dünyaya geçmeden bir de dün etraflıca konuştuğumuz bir şeydi. İzmir'in göbeğinde de muazzam bir radyasyon Şey bir şirketin korunması için. Korşun, korşun monoksit binası şehrin göbeğinde cinayet üzerinde de konuşmuştuk. O da hürriyet Pazarda zaten ele alınmıştı bir başka programcı arkadaşımız tarafından Serkan Ocak tarafından o özel kıyafetler giyinerek. Yani çok büyük bir özensizliğin ve doğa katliamının olduğunu açıkça söylemek lazım. Bütün bu söylenenler aldatıcı. Bir başka çok önemli aldatıcı durumda dün de bahsettiğimde galiba ben sen doğru dürüst hatırlamıyorum ama ben e, herhalde e, bir kez daha üzerinde durulabilir. Trudeau hükümeti Donald Trump'ın seçilmesini Kanada'nın enerji endüstrisinin için pozitif bir haber olarak nitelendirmesi yetmiyormuş gibi Kanada'nın asıl büyük şirketi e, TransCanada adlı büyük Enerji fosil yakıt şirketinin e, şimdi belgeler ortaya çıkmış durumda Martin Lukaç'ın bir haberi bu Guardian'dan Bayağı Trans Kanada e, ve e, bir başka büyük şirket, Canadian Association of Petroleum Producers (CAP) diye kısaca adlandırılıyor, saltılıyor petrol üreticileri birliği e, ya da derneği Kanada'nın. Bir sürü e, e, Kanada'nın bu çok o, şey olan e, genç kızların sevgilisi kalplerini bayıltan bir e, yakışıklı Trudeau'sunun e, emrindeki e, gö, görevliler Transkanada'yla da bu işte e, Kanada petrol üreticileri birliğiyle de bir araya oturmuşlar ve ...şeyi hatırlatıyor diyor... ...ortaya çıkan bütün görüşmelerden çıkan... ...belgelerden çıkan durum şu ki... ...Martin Lukacs diyor bunu... ...Başbakan Stephen Harper'ın... ...bir önceki başbakanın... ...gizli petrol savunuculuğunun... ...Justin Trudeau'nun... ...daha gelirken yeşil olacağım... ...demesinin ne kadar... ...boş olduğunu ve... ...eski başbakanın Stephen Harper'ınkine... ...benzediğini gösteriyor... yani access to information diye bir şey var. Kanun var Kanada'da. Yani bilgi edinme hakkını sağlıyor. Onunla ulaştıkları belgelerde Kanada'nın Dışişleri Bakanlığı'nın e, Parlamento Sekreteri Trans Kanada'nın <gülüyor> hem CEO'suyla e, Trans Kanada'nın da kapında yani öbür bir derneğinde bayağı pipeline'ları yani petrol boru hatlarını ve petrol ihracatını artırmak için harıl harıl konuşmalar yapıyor bir yandan çevreci yeşilci görünürken genç kızların sevgilisi olarak bir yandan da bu şekilde davrandığını başbakan Trudeau'nun gösteriyor ve bir de bir başka bakan Freeland de Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret ediyorlar <gülüyor> ve baya petrolün hizmetinde olduklarını gösteren pek çok belgeden bahsediyor özellikle Keystone XL tabi Bütün yerlilerin de yerli kabilelerin başta olmak üzere sonradan da Amerika Birleşik Devletleri'nden pek çok beyaz bir aktivistin de çevrecinin de katıldığı efsanevi bir direnişe sahne olmuştu. Pek çok insan kendini beyaz ev önünde gözaltına aldırmıştı. Ama şimdi <gülüyor> belgeler gösteriyor ki. Protestolar ve çeşitli davalar açıldıkça, bütün Trudeau'nun gizli desteğine rağmen bunun yapılamayacağını da gösteren kaygıları da ortaya koyuyor. Bu da haberin en pozitif tarafı diyebiliriz. Özellikle Güney Dakota'da ve Nebraska eyaletlerindeki Keystone XL projesi yerliler, çevre grupları ve biz zaten cowboy şey ittifakı var diye yerli cowboy. Hızılderili evet. Kovbo İttifakı toprak sahiplerinin de ciddi şekilde e, buna <gülüyor> direnişlerinin devam edeceğini gösterince telaşta görünüyormuş. Ee, böyle bir e, durum var. Bunu da yakından takip etmek gerekiyor herhalde. Bir başka şey de e, tabii gene yurt dışından dün gene azıcık sözünü ettiğimiz ama bu şey okyanusları e, Sopaladıktan sonra şimdi uzayı milyarderlerin bir çöplük alanı haline getiriyoruz diye özellikle de bu işte reklam için kendi reklamları için evet, başladıkları çöplük haline bir, getirme evet, faaliyeti. Büyük de bir zarardaymışlar aslında Elon Musk'ın Tesla Roadsters diye bir şeye de kırmızı bir spor arabasını yolladı Mars'a. Gerçi Mars'ı ıskaladı diye haberler de geliyordu ama SpaceX adlı şirketiyle Apollo şeylerinden ve Saturn 5 projelerinden sonraki en güçlü roket olduğu söyleniyor. Falcon Heavy. Ağır şahin mi diyeceğiz buna? 27 tane roket motoru taşıyormuş. Adı da Merlin. Hı hı. Kral Arthur'un ve Varlak Masa Şövalyeleri'nin atıf herhalde o dönemin büyücüsü. Yani e, 64 tonluk bir şeyi e, dünya yörüngesine sokabilir ya da e, başka bir yörüngeye sokabilir diyor yazar. Bunu. E, çok eleştirel bir yazı yazan Kevin McKenna e, dün, pazar günkü Guardian'da çıkan yazısında. Ama e, yani bunu anladığımı söyleyemeyeceğim bu hesapları, kitapları, uzay hesaplarını ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Önümüzdeki yakın gelecekte bir şey yapılırsa, dünya iklimini ve çevresini korumak için yapılacak bir toplantıya Elon Musk davetli olmayacak, baş davetli olmayacak diyor. Çok büyük bir reklam kampanyası demiş. dediğine benzer şekilde pahalı bir reklam kampanyası. Yani bir insan uzaya neden bir araba göndersin ve ondan sonra bununla alakalı çeşitli açıklamalar yapmak zorunda kalsın ki? Sonunda da şey diyor, Mars'ı sonunda da nihai vergi cenneti olarak düşünüyor olabilirler diye de evet. bir kelime oyunu yapmış. Tabii önce bir savaş çıkması lazım oranın hak sahipliği ile alakalı olarak. Fakat çok önemli bir başka şey daha var. O da Bir başka haberde de net olarak gördüğümüz gibi bu roket şeylerinin çok büyük bir e, ozon deliğinin yani ozon tabakasının incelmesinin delik diyorlar ona ama delik değil tabi ozon tabakasındaki müthiş şey ve başta cilt kanserleri olmak üzere çok sayıda problemi beraberinde getiren bir şey. bu hesaplara şimdiye kadar katılmıyormuş. Yapılan roket atışlarının halbuki muazzam bir salımı olduğu da ortaya çıktı. Yani e, roket emisyonlarının çok büyüğü. Hatta şey söylemiş bunu Martin Ross diye bir e, Aerospace Corporation'dan. Yüksek atmosferin yüksek şeyinde akümüle ediyor. Birikiyor bu gazlar ve kimyasal reaksiyonda ozon tabakasının azalmasına yol açacak demiş aynı yazda Martin Ross. Ve çok önemli bir şey. Bütün boyutlarıyla yani şöyle bitiyor yazısı ee, yani uzayda bir zeka varsa bu şimdiye kadar cevap vermediler diyor bütün arayışlara. belki de kasten insanlardan kaçmak için yapıyorlardı uzaylılar diyor ama e, yani bir tanesi izcilerin gönderdiği izcilerden biri bakın 2000 yıl önce e, Roma'daki medeni dünyanın Roma imparatorunun e, e, hükümet binası şeyine tahta bir at koyduğu bir durum vardı diyor Caligula Kaligula Şimdi de dünyadaki en zengin, en medeni ülkede bir ortaçağ, geri gerizekalısını Trump diye koydu. Hala bunlar ilkel yani çok kafasız diye ilişki kurmuyorlardır diyor ama şeye de kızı, kızıyor olabilirler. Bütün uzayı bir metal yığını halinde çöplüğüne dönüştürmelerini bir nota gönderirlerse şaşmam demiş. Evet. Rızla. Benim evimdeki son haber geçtiğimiz hafta İngiliz yayın kuruluşu BBC News'da yayınlanan dünyanın en büyük kentlerinin dörtte biri su stresiyle karşı karşı uyarısını içeren haberi ee, Cape Town gibi içme suyundan yoksun kalma olasılığı olan 11 kent arasında İstanbul'a da yer verilmişti. Modern çağda Cape Town'un içme <gülüyor> suyundan yoksun kalma tehdidiyle yüz yüze gelen ilk büyük kent olduğu altı çiziliyordu haberin içerisinde. Ve dünyada 1 milyardan fazla insanın suya erişimine yoksunluk çektiğine ve 2.7 milyar insanın da en az yılda 1 ay su kıtlığı yaşadığına dikkat çekiliyordu aynı şekilde. BBC News 2014 yılında gerçekleştirilen bir araştırmanın dünyanın en büyük 500 kentinin dörtte birinin su stresi durumuyla karşı karşıya olduğunu tahmin ettiğini anımsatmıştı. São Paulo, Pekin, Kahire, Jakarta, Moskova, Meksiko, Meksiko City olsa gerek. Mexico City evet. Londra, Tokyo, Miami ve İstanbul bu en yüksek risk altında olan ülkeler olarak nitelendiriliyordu. Ama iyi bir haber daha var elimde. Son olarak Cape Town'a yağmur yağmış. Kent sakinleri az da olsa yağan yağmurla beraber büyük sevinç yaşamışlar. Ellerindeki kovaları gökyüzüne kaldırıp suyu toplamaya çalışmışlar. Evet ama sıfır gününün değişeceğini zannetmiyorum bu iyi habere rağmen. Çünkü bu, bu da hesapta vardı. 8 milimetrecik düşmüş yani. Yani o çok daha fazla şeye ihtiyaçları var. Yani Waterskloof Barajı 480 milyon metreküp su taşıyabilecek ama boşalmış durumda. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Evet şimdi bitirelim programımızı. bitirirken de Dünya Radyo günü vesilesiyle bu sefer de Radio Gaga çalarak şey yapalım sık sık çaldığımız Gaga Google radyo bu işe de yarıyor işte hoşçakalın. Görüşmek üzere